Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Diyanet TV izleyenleri, yeni bir ilmihal programıyla karşınızdayız. Bundan önceki bölümümüzde dinimizin en önemli ibadetlerden birisini oluşturan oruç ibadetine başlamıştık. Ve oruç ibadetinin genel anlamda gerek İslam dininde, gerekse diğer dinlerde ne anlama geldiği, hangi e, niteliklerinin ve hangi türlerinin bulunduğundan ve yine dinimizde, dini kaynaklarımızda gerek Ramazan'la gerekse Ramazan orucuyla ve diğer oruçlarla ilgili olarak ne gibi bilgilerin bulunduğunu ve Ramazan'ın ve orucun faziletiyle ilgili ayetlerden, hadislerde ne gibi bilgiler bulunduğunu sizlere paylaşmıştık. Yine o bölümün sonunda da Ramazan'ın ve diğer oruçların faydalarını hem bireysel hayatımızda hem toplum hayatımızda Ramazan'ın ve orucun yerini sizlere kısaca anlatmaya çalışmıştık. Ayrıca Ramazan ayı ile ilgili de bilgiler vererek bu ayda ana hatlarıyla hangi ibadetlerin bulunduğunu sizlere aktarmaya çalışmıştık. Ve daha sonraki bölümlerimizde sırayla gerek farz olan Ramazan orucunun gerekse diğer oruçların Dini kaynaklarımızda hangi hükümlerle ifade edildiğini, hangi dini bilgiler bununla ilgili bulunduğunu anlatacağımızı söylemiştik. İşte şimdi bu bölümümüzde orucun yani oruç çeşitleriyle bu bölümümüze devam etmeye çalışacağız. Değerli izleyenler, dini hükümleri bakımından oruç üç kısma ayrılıyor temelde. Yani bu özellikle Hanefiler bakımından böyledir. Diğer mezheplerde genellikle iki kısımda değerlendirilir. Çünkü Hanefilerde e, farz-vacip ayırımı e, vardır. Diğerlerinde her ikisi de aynı olduğu için iki kısımda değerlendirilebilir. Hanefilere göre e, oruçlar, farz oruçlar, vacip oruçlar ve nafile oruçlar olmak üzere ayrılıyor. Öncelikle isterseniz e, farz oruçtan e, başlayalım. E, her şeyden önce... Ramazan ayında tuttuğumuz Ramazan orucu bu farz oruçların başında geliyor. Bu orucun hem edası yani Ramazan içerisinde tutulması hem de eğer tutulamamışsa bunun kazası farz niteliğinde yani farz kapsamında oluyor. Yine farz oruçlarından ikincisi de kefaret oruçlarıdır. Kefaret oruçları belki ileride bu konularda bilgi vereceğiz. Öncelikle Ramazan orucunu belirli durumlarda bozma halinde kaza ile beraber kefaret de gerekmektedir. Ama sadece bu Ramazan orucuna mahsus değildir bu kefaret. Mesela yanlışlık da yani hataen, kaza ile adam öldürme yemin bozma, işte ihramlıyken iken işte avlanma ya da vaktinden önce tıraş olma hacda, umrede bu gibi durumlarda da zaman zaman oruç gerekli oluyor. İşte bu da farz oruçlar kapsamında'dır. Vacip oruçlara gelince ki bunun Hanefilere göre olduğunu söylemiştik. Yani bir kimse adak olarak oruç tutmaya adamışsa yani işte aslında üzerine vacip olmadığı halde işte şöyle şöyle bir durum olur da ya da böyle bir kayıt yapmadan şu kadar oruç tutmayı adıyorum demişse ki buna kaynaklarımızda hem adak hem de nezir adı verilir. İşte bunların tutulması da bu oruçların tutulması da e, ...vacip e, niteliğindedir. Bir başka vacip oruçlar... ...başlanmış olup da bozulan... ...nafile e, oruçlardır. Yani bildiğiniz gibi... hanefi mezhebine göre... ...bir nafile oruca aslında farz olmamasına rağmen... E, ...öyle Allah rızası için... E, ...tutulan bir oruç... E, ...tamamlanamamışsa... ...bozulmuşsa... ...ister bu bir mazerete mebni olsun... ...ister mazeret olmadan olsun... ...onun kaza edilmesi vaciptir. Ama şafi mezhebinde yani bu tür oruçları kaza etmek gerekmez. Oruç çeşitlerinden üçüncüsü ise nafile oruçlardır değerli izleyenler. Yani bu nafile oruçlar farz ve vacip olmamakla birlikte yani dinimizin yapılmasını tavsiye ettiği oruçlardır. Bunlar fıkıh eserlerimizde kimi zaman sünnet, kimi zaman mendup, kimi zaman müstehap, kimi zaman da tatavu terimleriyle ifade edilir. Nafile terimi bunların şemsiye kavramıdır. Yani bunların hepsi nafile kapsamına girmiş olur. E, tabii belli bazı günlerde oruç tutulması Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, tarafından özel olarak tavsiye edilmiştir. Özellikle bu günlerde oruç tutmak e, menduptur, müstehaptır, sünnettir ama onun dışında da senenin e, başka günlerinde bir e, kerahat e, günleri olmamak kaydıyla yani yasak günler olmamak kaydı, kaydıyla oruç tutmakta yine nafile kapsamına girmektedir. Hz. Peygamber'in özellikle tavsiye ettiği oruçlardan bir tanesi şevval orucudur e, değerli izleyenler. Şevval ayı bildiğiniz gibi e, kameri aylardan birisi olup hemen e, işte Ramazan'dan sonra gelen aydır. E, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda 6 gün oruç tutmanın çok faziletli olduğunu belirtiyor. Ve bu şekilde oruç tutanların sanki bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olacağını ifade ediyor. Elbette bu, bu orucu hemen bayramdan sonra başlayıp peş peşe ayın başında 6 gün olarak tutmak önemlidir. Ama eğer bu tutulamazsa şevval ayı içerisinde herhangi diğer günlerde de bu 6 günü tutarsak yine bu sevabı elde etmiş oluruz. Bir başka yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilen oruçlardan birisi de her ay üç gün oruç tutmaktır. Ve bunun da özellikle de hani kameri ayların e, üç günü yani bunların e, işte 13, 14 şey, e, ve 15. günleri yapmak daha da e, müstehaptır. Bu aylar e, kameri ayların yani hilalin, en parlak olduğu günlerdir biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bunlara eyyami bi' adı verilir. Eyyami Bir parlak, aydınlık günler anlamına geliyor. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve bugün bu günlerde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçla geçirmek gibi olduğunu özellikle belirtmiştir. Bir başka nafile oruç ise pazartesi ve perşembe orucudur. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve özel tarafından özellikle tavsiye edilmiştir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde insanların amelleri Allah-u Teala'ya pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben amellerimin bu arzı sırasında oruçlu olmayı tercih ederim buyurmuştur. Ee, o yüzden yani bizim kültürümüzde de Pazartesi ve Perşembe oruçları yerleşmiş hale gelmiştir. Yine e, Hz. Peygamber'in Medine'ye e, gittikten sonra orada görüp daha sonra Müslümanlara e, tavsiye ettiği oruçlardan bir tanesi biraz niteliğini değiştirerek tavsiye ettiği oruçlardan birisi de Aşura orucudur. Biz Aşure deriz yani Türkçemizde e, daha ziyade. E, aslında Aşura Muharrem ayının 10. gününe e, denk gelen çünkü bu on anlamı da ifade eden bir kelimedir. O güne denk geldiği için bu adla anılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün de kendisi oruç tutmuş ve Müslümanlara da oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hatta bunun bir hikayesi de vardır. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudilerin bugün de oruç tuttuklarını görüyor ve bunun sebebini sorduğunda... Bugün de Allah Musa'yı ve İsrailoğullarını düşmanlarından kurtarmıştır diyorlar. Allah Resulü de ben Musa'ya sizden daha yakınım buyurarak o gün oruç tutuyor ve Müslümanlara da oruç tutmayı tavsiye ediyor. Yalnız tabi burada Yahudilere benzememek için de bu sadece 10. günü değil de bir gün önce ya da bir gün sonrasıyla bu orucunun tutulması tavsiye edilmiştir. Yani bizim fıkıh kitaplarımızda da bu şekilde tutulması daha iyi olur deniyor. Evet e, zilhicce ayı e, yine oruçla ilgili önemli aylardan bir tanesidir. ve Zilhicce e, hac ayıdır e, aynı zamanda. E, Hazreti Peygamber bunun ilk dokuz gününde oruç tutulmasını e, müstehap e, görüyor. Fakat tabi bu e, hacıların özellikle e, Arafa günü dokuzuncu günü ve hatta bir gün öncesi sekizinci günü e, hacıları e, böyle yoracağı için onların direncini kıracağı için eğer bir halsizliğe sebep olacaksa yani o günü yani 9. Arafa gününü hatta 8. gününü oruç tutmanın mehru olduğunu da söylemişlerdir. Yani onu da burada özellikle belirtmekte yarar var. Bir başka önemli oruç Şaban ayında tutulan oruçtur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en fazla Ramazan dışında Şaban ayında oruç tutmuştur. Bildiğiniz gibi bu ay Recep, Şaban, Ramazan bunlar üç aylar olarak ifade edilmektedir. Hani bu ayı tamamen oruçlu geçirdiği rivayetleri de var ama en fazla yani Hz. Ayşe validemiz de bunları belirtiyor. Bu ayda oruç tuttuğu kesindir Hz. Peygamber'in. Bir önemli oruç çeşidi de Savm-ı Davud dediğimiz oruçtur. O da şu demek, Davud Aleyhisselam'ın adeti yani oruç tutma adetini bu ifade eder. Davud Aleyhisselam bir gün oruç tutarmış. Bir gün ise iftar ed Yani oruçsuz geçirirmiş İşte Hz. Peygamber diyor ki işte ideal olan oruç budur diyor. Yani bütün yılı oruçlu geçirmek uygun değildir. Ee, ama çok fazla oruç tutmak istiyorlarsa işte bu şekilde bir gün oruç, bir gün iftar ederek bu şekilde oruç tutulması da tavsiye edilir diyor Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, e, nafile oruçlarla ilgili bu kısa bilgileri verdikten sonra bir de isterseniz yasaklanan ve dinen hoş görülmeyen yani mekruh olan oruçlara da kısaca değinmek gerekir. Elbette bütün sene oruç tutmak güzeldir. Yani bunun için kısıtlanılan günler çok fazla değildir. Ama bazı günlerin özellikle oruç tutulmaması gerekir. Bu günlerde oruç tutmak hoş karşılanmamıştır. Hatta bazı mezheplere göre haram olarak da kabul edilmiştir. İşte eğer, haram, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh gibi kategorilere de ayrılarak oruç tutmanın hoş olmadığı, iyi olmadığı bazı günler vardır. Bunları kısaca şöyle zikredebiliriz. Her şeyden önce bayram günlerinde oruç tutmak iyi gözükmemiştir. Çünkü bayram günleri iftar günleridir. Yani herkesin yiyip içtiği, eğlendiği, bir araya geldiği günlerdir. Yani bu günleri oruçla geçirmek sanki o günlere saygısızlık gibi değerlendirilmiştir. O gün oruç tutmak hatta Hanefiler dışındakilere göre haramdır. Hanefi mezhebi e, tahrimen mekruh olarak görmektedir. Ama tahrime mekruh da daha önce de sizlere açıkladığımız gibi aslında haram demektir. Sadece delilinden kaynaklanan bir zannilikten dolayı tahrimen mekruh e, denilmiştir. Bir başka yine oruç tutmanın e, hoş olmadığı günlerden bir tanesi de e, ya da durumlardan birisi insanın Hayati tehlikeye düşme riskinin bulunduğu durum vardır. Yani ısrar ediyor. Aslında çok hastalığı var ya da açlık e, gerçekten hayati bir durum e, arz edecek hale gelmiş. O halde oruç tutmaya devam etmek e, bazı mezheplere göre yani Hanefiler dışındakilere göre, göre haram. Hanefilere göre de yine e, tahrimen mekruhtur. Çünkü bu durumlarda dinimiz hani canı muhafaza, canın önemi dolayısıyla orucu e, ertelemeyi yahut da tamamen bırakmaya cevaz vermiştir. Dolayısıyla e, bugün oruç tutmamak gerekir. Bazı günlerde ise oruç tutmak tenzihen mekruhtur değerli izleyenler. Mesela biraz önce dediğim gibi Aşura gününde, ...Yahudilere benzemek için hani sadece o gün e, oruç tutmak, tenzihen yani tenzihen demek çok hoş değil ama bir günaha da yok a, anlamına geliyor. Aynı şekilde e, başka kültürlerin e, günleri, önemli günleri olduğu için işte Nevruz gününde, Mihrican günü gibi bazı günlerde e, oruç tutmakta tenzihen mekruh olarak addedilmiş. Tabii günümüzde Nevruz çok genel, herkes tarafından kabul edilen bir şey olduğu için çok fazla e, problem teşkil etmez... Ama özellikle bazı kültürlerin bayramı olarak telakki edildiği için bu şekilde söylenmiştir. Bir de visal orucu vardır. Visal orucu yani hiç iftar etmeden 2-3 gün peş peşe oruç tutmak. Bu mekruhtur. Hz. Aişe'den naklediliyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bu orucu yasaklamış çünkü bu Müslümanlara zarar verir. O rahmeti gereği böyle oruç tutulmaması gerektiğini ifade etmiştir. Hatta kendisine ya siz ama böyle yapmıyorsunuz peş peşe iftar etmeden oruç tutuyorsunuz ama bizlere böyle söylüyorsunuz dediğinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bu sizi zayıf düşürür e, beni Allah ben sizler gibi değilim e, beni Rabbim yedirir ve içerir e, buyurmuştur yine e, biraz önce yine sizlere söylemeye çalışmıştım e, hac hac zamanı işte arafe günü ve ondan bir gün önce yani Zilhicce'nin 8. ve 9. günleri de eğer hacıları e, zayıf düşürmek, e, direnç, direncini ortadan kaldırmak gibi bir durum söz konusu ise buralarda da e, oruç tutmamak gerekir denilmiştir. Tabi burada şöyle bir soru aklımıza gelir. Yani nafile e, bağlamında. Acaba kaza borcu olan nafile oruç tutabilir mi? E, bu konuda Namaz bahsinde de benzer bir problemi dile getirmiştik. Hani farz namaz borcu olan nafile namaz kılabilir mi filan gibi. Burada da Hanefilerle yine diğer işte özellikle Şafii mezhebe arasında bir görüş ayrılığı olduğunu görüyoruz. Hanefilere göre kaza borcunun bulunması nafile oruç tutmaya engel değildir. Elbette ki öncelikle farz olan kaza oruçlarımızı yerine getirmemiz gerekir ama bunu yerine getirmedik diye nafile tutulmaz diye bir durum söz konusu değildir. Ama Şafii mezhebinde kaza borcu varsa onun nafile tutması uygun e, gözükmez değerli izleyenler. Şimdi Ramazan özellikle e, Ramazan orucu ile ilgili bazı bilgileri e, vermemiz gerekirse e, her şeyden önce Ramazanın sebebi nedir? Adı üstünde Ramazan ayı e, ayını burada zikretmiş oluyoruz. Ayet-i Kerimede de yani femen şehidemin kumu şehra fellasumhu e, buyurulmuştu. Daha önce de bunu ifade etmiştik. Yani kim e, Ramazan ayına ulaşırsa, yani o aya ulaşırsa, Ramazan orucunu tutsun e, buyurulmaktadır bu ayette. Demek ki Ramazan orucunun farz olmasının sebebi Ramazan ayına yetişmiş olmaktır. Ne zaman bir insan hani, e, bu aya yetişmişse mesela bir çocuk e, o anda ne zaman mükellef olmuşsa o Ramazan'ın bir parçasına denk gelmişse o andan itibaren Ramazan orucu ona farz olur. Ya da bir insan yeni Müslüman olmuşsa Ramazan ayına e, denk gelmişse kaldığı yerden yani hangi neresinde yetişirse oradan itibaren kendisine farz olmuş olur. Tabi burada e, Ramazan ayının e, ...girmesi elbette önemli... ...çünkü Ramazan ayı girmeden oruç tutamıyoruz... ...ama Ramazan ayının girdiğini nasıl anlayacağız? E, tabii ki Ramazan... ...Kameri aylardandır... E, ...Kameri ayların... E, ...girmesi ya da o ayı çıkıp... ...başka bir ayın girmesi... ...özel e, bazı gözlemleri... ...gerekli e, kılıyor... ...özellikle... Birçok ibadetlerimiz bu kameri ayların hareketlerine göre belirlenmektedir. Mesela oruç böyledir, hac böyledir, zekat böyledir, fıtır sadakası, kurban, bayram gibi ibadetlerimiz tamamen bu hilalin görülmesiyle alakalıdır. Ramazan hilalinin görülmesiyle alakalıdır. O yüzden gerek klasik eserlerimizde gerekse günümüzde bu Ramazan ayının görülmesi meselesi sürekli tartışılan, hala da e, tartışılmaya devam eden meselelerden bir tanesidir. Aslında tartışılacak bir durumda yoktur. Yani son zamanlarda yapılan çalışmalar, yani bu konuda yapılan hesaplamaların tartışmayı e, tamamen ortadan kaldırdığını bize e, göstermektedir. Ama yine de hani bütün dünyada tartışıldığı için bu ruhiyeti hilal meselesi ayrı bir mesele olarak e, gündemimize gelmektedir. Evet, Ramazan'ın girdiğinin belli olabilmesi için o Ramazan ayının kesin bir şekilde e, tespit edilmiş olması gerekir. Şimdi bununla ilgili bu, bu konuya bizim klasik eserlerimizde ruyeti hilal meselesi denir. Yani hilalin yani ayın görülmesi meselesi olarak e, kaynaklarımızda geçmektedir. E, kameri aylar yani hicri aylar bilindiği gibi e, tabi ayın hareketlerine göre e, tayin ediliyor. Ve e, ayın durumuna göre de bu ayların girip çıktığı anlaşılmış oluyor. Tabii e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde e, günümüzdeki gibi e, astronomi e, e, ilimler çok gelişmediği için hesaplarla e, bu işlerin tespiti kolay değildi. O yüzden Ramazan'ın girdiğini ve çıktığını ve diğer ayların girip çıktığını anlayabilmemiz için böyle genel bir ve herkesin yapabileceği, Basit bir ölçü olarak şöyle buyurmuştur Hazreti Peygamber. Hilali yani Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayınız ve hilali yani Şevval hilali, bir sonraki hilali görünce de bayram ediniz buyurmuştur. Yani hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayınız. Bu kadar yani basit bir ölçü veriyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani çıplak gözle görebiliyorsanız görün, göremiyorsanız hava kapalıysa bu sefer yani bazı aylar 28 olur, bazı aylar 29, şey bazı aylar 29 olur, bazı aylar 30 olur. Göremediğinizde ihtiyatı 30'a tamamlayın. Ondan sonra oruca başlayın buyurmuştur. Şimdi bir başka hadislerinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmi bir toplumuz. Yani böyle okuma yazma bilmeyen bir toplumuz. Hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Ama şunu biliyoruz ki yani bu kameri ay e, 29'da 30 gündür. Yani Ramazan ya da ondan önceki ay, ondan sonraki ay 29 ve 30 gündür. Şimdi buradan biz aslında şunu anlıyoruz: e, Ay başlarının, kameri ay başlarının belirlenmesinde e, elbette gözle görme e, başlıca yöntemlerden birisidir ama hesap yöntemine de başvurabileceğimiz buradan anlıyoruz. Yani illaki çıplak gözle görülsün anlamında değildir. Yani biz ümmi hesap kitap bilmeyiz demek hani hesap kitap bilindiği durumlarda hesaba göre de bu işlemler yapılabilir anlamına gelmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de değerli izleyenler pek çok ayette güneşin ve ayın hesap için ve bir takım günleri belirlemek için önemli bir ölçü tayin edildiği belirtilmektedir. Mesela bir ayetten ayette وَشَّمْسُ وَالْقَمَرُوا بِحُسْمَان buyurmaktadır. Güneş ve ayın yani bir hesaba göre hareket ettiği bu ayette net bir şekilde belirtilmektedir. Yine bazı ayetlerde güneş ve ayın birer hesap ölçüsü kılındığı, yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya e, menziller tayin edildiği, e, aynı şekilde bu ayın hilal şeklindeki farklı farklı evrelerinin İnsanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu e, ayetlerde net bir şekilde e, ifade edilmektedir. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki aslında ay ve güneşin hareketleri hiç değişmeden devam ettiğine göre bunlar eğer bilimsel ölçülerle, bilimsel aletlerle tespit edilmesi halinde bu ayetlerden de anlaşılıyor ki bu ölçüler tespit edildiğinde onlara göre de hareket etmek mümkündür. İşte günümüzde, ee, çok ince dakik astronomik, astronomik hesaplamalar yapıldığı için e, ve aynı zamanda dünyada ışık kirliliği çok yüksek boyutlarda bulunduğu için çıplak gözle ayın her zaman görülmesi mümkün olmadığı için bu hesaplamalara uymamız ve bunlara güvenmemiz önem taşımaktadır. Çok eskiden beri bu yönde hesaplamalar yapılmaktadır ama Diyanet İşleri Teşkilatımız ve bu bağlamda Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmıştır ve buna göre de bütün dünya için herkes için geçerli olacak, her bölge için geçerli olacak çok dakik hesaplamalara dayalı takvimler oluşturmuştur. İşte bunlara dayanarak... E, oruçlarımıza başlayıp bunlara göre de yine orucumuzu bitirip e, bayram etmemiz mümkündür. Bu konuda zaman zaman kafa karıştırıcı yorumlar başka bazı ülkelerde e, efendim işte e, çıplak gözle e, görmeye e, dayalı olarak e, farklı farklı e, uygulamalar söz konusu olmaktadır. Bunlar e, Müslümanların birlik ve beraberliğine de e, zarar vermektedir. E, Din İşleri Yüksek Kurulu, Kurulumuz Bunları bir araya getirip mümkün mertebe bütün Müslümanların aynı zamanda oruca başlayıp aynı zamanda bayram etmelerini sağlamak için ciddi çalışmalar yapmaktadır. ve Bu konuda da önemli bir merhale kat edilmiştir. İnşallah bundan sonra bu alanda hiçbir ihtilaf meydana gelmeden bütün Müslümanların Aynı anda oruç tutmaları sağlanır. Bunu da bir temenni olarak ifade etmemiz gerekir. Bu duygularla isterseniz bu bölümümüzü burada sona erdirelim. Bir başka bölümde yine oruçla ilgili temel hükümleri, dini bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.